アラハマラハマラハマラハマララハマラハラハマラハマラハマラハマラハママラハマラハラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハラハマララハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラハマラ アハハ a d ハハハハ a ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle niyetinizi halis kılsın. Bu dünya yolculuğunu cennetten tamamlasın. Razı olarak cennete girdirdiği samimi kullardan eylesin. Her sohbetin başına aleyhissalatü vesselam hep hutbet-ül hace diye meşhur olmuş bu dua ile başlanmıştır. Hakikaten bu dua birçok meselenin de güzel anlaşılması, çözüme kavuşması için aydınlatıcı bir duadır. Bugün bakın, yeryüzünde birçok yer karaysa, karanlıksa, vahşet varsa, kan varsa, birileri refah içinde, birileri azap içinde. Birileri güzel güzel yaşarken, birileri kötü kötü yaşam içindeyse, bu hep dalaletin, Allah'a sırt dönmenin ve Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kurallara sırt çevirerek, sırf inanetiyle insanların hareket etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle zulmü kendi nefsine haram kılmışken, Ey kullarım! Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin diyorsa insanların birbirine yaptığı zulüm vardır. Ortada Allah Azze ve Celle'nin insanlara <gülüyor> yaptığı değil. Ayet-i Kerime'de de geldiği gibi iyilikler Allah'tan kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir. Ama öyle birbiri İnsanların bakışı, yaşantısı, düşünce tarzı, enaniyeti o kadar körelmiş ki kardeşler. Aynı İbrahim Aleyhisselam'ın genç bir delikanlı iken putların olduğu odaya girip hepsini kırıp, bir tanesini bırakıp onun boynuna o kırdığı aleti koyduğu gibi insanlar kırılan putlarını gördüğünde hemen kim yaptı deyip ne yapmışlardır? Sebebine... Yani kırana koşmuşlardır. Halbuki o kırılan putlarını ilah edindiklerini, şöyle kırılmış kendilerini koruyamamış, parça parça olmuş halde gördüklerinde şu tapdıklarımız bunlar mı? İstediğimiz dilekte bulunduğumuz önünde secde ettiğimiz şeyler bunlar mı demeleri gerekirken onun kıranın peşinden gidip ne yapmışlar? Öldürmeye gitmişlerdir. Bu meselelere kör bakmanın, gözlerin, kulakların, gönüllerin tamamen durduğu, setler çekildiği, paslandığı yüreklerde olan nelerdir? Meselelerdir. Öyleyse kardeşlerim, bugün üçüncü ders mi tevekkül? Üçüncü derstir tevekkül meselesinin üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Kalpteki en ufak bir nokta veyahut önümüzdeki en ufak bir engel hakka giden yolu kesen nedir? Veyahut engelleyen veyahut geciktiren nedir? Bir manilerdir. Bu manileri ortadan kaldırmadıkça Allah'a giden yolda bir müminin salimen gitmesi nedir? Mümkün değildir. Müslümanın Allah'ın dininden başka bir yapıya, bir sisteme, bir düşünceye, bir topluluğa ihtiyacı nedir? Yoktur. İbrahim Aleyhisselam'dan örnek verdik. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? O tek başına bir ümmetti, o bir milletti diyor. Yani eğer İbni Mesud'dan gelen rivayete dikkat edecek olursak radıyallahu anh'ım, eğer sen tevhid üzerine isen, Sen bir ümmetsin, sen bir milletsin diyor. Onun için tevhid, tevhidin gereği hareket çok çok önemlidir kardeşler. Maalesef insanlar Allah'ın getirdiği vahyi, Allah'ın verdiği fıtri hasletlerle ters düz etmişler. İslam dini vahiy diniyken, İslam dinini akılsızların akıl dinine, mantıksızların mantık dinine çevirmişler. Ve tutup birde kendilerinin hak olduğunu iddia etmişler. Düşünün kendilerinin hak olduğunu iddia eden Kitabehli Yahudiler veya Hristiyanlar kendilerini doğru görüyorlar mı? Görüyorlar. Neyin erine? O akılsız akıllarını yürüttükleri, o mantıksız mantıklarını yürüterek o zehir Allah'ın oğlu demişler. Öbürlerine ne demiş? İsa da annesi de Allah'ın oğlu. Allah üç tanesinden. bir tanesidir demişler ve kendilerini de ne yapmışlar akıllı görmüşler. Halbuki Allah Azze ve Celle onların eşkoştuğu her şeyden nedir münezzehtir? Ne doğumuştur, ne doğurulmuştur. Hiçbir şeye ihtiyacı nedir? Yoktur. Kainatta ki her şey ona muhtaçtır. Öyleyse tevhidi güzel anlamamız gerekir. Tevhidin güzel anlaşılması. Ancak vahyin gündeme gelmesiyle. Aleykümselam ve Rahmetullah. Geçen akta en son、e, sebatla alakalı meselelerin üzerinde durmuştuk. Bugün ise sebatı sağlayan etkenlerin üzerinde biraz durmaya çalışacağım kardeşlerim. Çünkü tevekkülün direkt、e, muhatap olduğu, içerdiği bazı kelimeler var dedik. Rızıktı, kaderdi, sebattı diye. Bunların üzerinde iki ders durduk. Bugün inşallah sebatı sağlayan etkenlerin üzerinde biraz durmaya çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizlere merhamet etsin. Bizleri rahmetiyle yarglasın. Kardeşlerim, Allah bizlere öyle merhamet etmiş ki, Ali kub sulamlarımız. Merhameti gereği hem bize kitap, hem de gönderdiği Resulle bu kitabı, bu vahiyi hayatımıza nasıl geçireceğimizi, ne yapmış öğretmiştir. Ve bu da bizim hayatımızı ne yapmış, korumuş ve hayra doğru ne yapmıştır? yöneltmiştir. Ve o vahyin ilk muhataplarına bakın bir kral da var bir köle de var. Yani halkın içindeki mozaik yapı dediğimiz her kesimden bir insanı bir numuneyi ne yaparsınız orada görürsünüz. Aynen Heraklüs hadisinde geldiği gibi Ebu Sufyan'a soru sorduğunda Heraklüs azalıyorlar mı çoğalıyorlar mı tabi olanlar. Ne yapıyorlar? çoğalıyorlar. Giren çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki en çok tabi olanlar kim? Zenginler mi, köleler mi, fakirler mi? Hangileri? Köleler, fakirler, eziyet, işkence içinde olanlar. Zaten bu dine sahip çıkan da onlardan olmuş. Ne zaman fitne, fesat, fucur, bölünme varsa bu hep zenginler, önde gelenler ve idarecilerden olmuştur. Mevkilerini, mallarını, mülklerini, saltanatlarını kendilerine göre olmayan şanlarını, olmayan şereflerini korumak için ne yapmışlar Allah'ın vahiyini hep ters düz etmişlerdir ki bugün din bu hale zaten hep onların yüzünden gelmiştir. Arkadaşlarım sebatı sağlayan etkenlerden ilki Kurandır. Allah'ın yer yüzündeki sağlam ipidir, kopmayan ipidir. O bir nurdur. Ona sımsıkı sarılanı Allah ne yapar Azze ve Cere Korur. Ve ona tabi olanı Allah kurtuluşa erdirir. Ona davet eden doğru yola yönlendirilir. Ki zaten Allah'ın Azze ve Celle'nin kitabına baktığınızda o bir nurdur, o bir şifadır, o bir yol göstericidir. Karanlıktan aydınlığa çıkarıcıdır. Bu ifadeleri ne yaparsınız? Görürsünüz. Ve Kur'an öyle bir açıklayıcıdır ki kardeşlerim kalpleri iyice görürsünüz. sağlamlaştırır ve kendi diliyle Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi inkar edenler Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle yaptık ve onu tane tane indirdik onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki sana doğrusunu ve açığını getirmeyelim evet Biliyorsunuz Kur'an ilk indiğinde bu geçmişin masalları. Muhammed gitti, efsaneleri dinledi, dinledi, getirip size bu masalları anlattı dediler. Ve Allah Azze ve Celle onlara bu cevabı ne yaptı? Verdi. Ve bütün onların efsanelerinin de bilmediklerinin doğrusunu Kur'an ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiştir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın ne okumuşluğu, Ne de yazmışlığı vardı. Ve her ümmetten şahit getirilecek. Kıyamet günü Muhammed ümmeti bütün ümmetlere ne yapacak? Şahit olacak. Ne sayesinde? Kur'an sayesinde. Şimdi Kur'an niçin dinde sebat kaynağıdır? Çünkü Kur'an imanı yeşertir kardeşlerim. Allah ile bağını kurar, nefsi arındırır, kalbe serinlik, esenlik verir. Ve böylece fitneler rüzgarları onu ne yapamaz sürükleyemez ve Allah'ın zikri insanda ne yaptırır huzur buldurur. Hatta güncel takılayalım biraz.、E, Arap bir alimin videosunu seyretmiştik kanalcılam birlikte. Japon bir adama Arapça konuşuyor adam. Konuşurken hiç çaktırmadan Kur'an ayetleri söylüyor normal konuşmaya başlıyor Arapça kendiliği sanında. Şimdi Japon diyor ki yabancı. Şunları bıraktı diyor, şurada sen ne dedin diyor. Şimdi Arapça'yı hiç bilmiyor. Yani normal bir mala yani konuşma yapıyor. Nasılsın iyisin falan filan diyor. Ama arada da hemen bir ayet sıkıştırıyor normal bir şeye geçiyor. Yani Kur'an'ı hiç bilmeyen, Arapçadan hiç yani anlamayan bir insanda Kur'an'ın etkisini ölçmeye çalışıyor. Bunu göstermiyor. Videoya çekmişler. Adam Kur'an'da şekli şemali değişiyor. Kalbi ne yapıyor? Yumuşuyor. Kur'an'ın böyle mucizesi var. Hasta olan insanlara bakın. Psikolojisi bozulan insanlara bakın. İlla bu açıdan demiyorum. Kur'an okuduğunda ne oluyor? Bir atlama geliyor insana. Daraltısı ne yapıyor? Bir gidiyor. Yani Kur'an her zaman insana ne yapar? Hayat verir. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk davet yıllarında kendisine karşı çıkan Ebu Cehil de dahil ne yapıyorlardı? Gece gelip Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ını dinlemek için kulaklarını duvarlara yapıştırıyorlardı. Sabah aydınlık olunca kimse görmesin diye giderken kendilerini görüyorlardı birbirlerini. Bir daha gelmeme üzere ne yapıyorlardı? Ahitleşiyorlardı. Hatta Ebu Bekir Radiyallahu Han Mekke'de kendisine Ebu Dagistani diye birisi kefil oluyor. Çünkü Araplarda bir kefalet sistemi vardı. O da Mekke'nin ortasına bir ev inşa etti diyor dört tuvar dört tarafına da açık yapıyor. E bu Bekir Allah kendisinden razı olsun sesi gür birisiydi. O günkü inen ayetleri hep açıklan okuyordu. Kadın kız çoluk çocuk gelip etkilenip hidayet buluyorlardı. Yani Kur'an sebat kaynağıdır, şifa kaynağıdır. Eğer birisi arınma hakikaten Allah'ın dininde dünyanın fiknesinde birçok şeyde sebat etmek istiyorsa Her cümle Allah'ın kitabını ne yapacak?、Hı? Okuyacak, okuyacak. Bakın sahabenin bir tanesine Allah kendilerinden daha az olsun. Sen bu dini nasıl öğrendin diye sorduklarında ne cevap veriyor? Biz Allah'ın kitabından 10 ayet alır, onu ezberler, hayatımıza geçirir. Sonra öbür 10'a alırdık diyorum. Onlar dünyadayken bunu yaptıklarında cennetten müjdelendiler mi? Demek ki bakın, sırf gelen vahyi okuma, hayata geçirme insanı ne yapıyormuş? Helal var, haram var,、e, sosyal yaşantı var, nikah adetleri orada, miras ayetleri orada, her mesele orada. Geçmiş ümmetlerin başına gelenler、e, orada. Ya, her şeye bakacaksan, her şeyi kafanda tutarken, Al bir de elinde ne yap? Kur'an okuyor. Ya. Diyor ki benim kafam kalın.、La、senin kafan kalın da bir maçı anlatırken 95 dakikasını her dakikasını anlatabiliyor ya. Sen nasıl kafan kalın? <gülüyor> en kafası kalın geri zekalıyım diyen kendi ifadesiyle adamlara bakıyorsun. Kaçıncı dakikada faüldü, penaltıydı bilmem neydi anlatıyor mu? Niye? Değer veriyor da ondan. Önem veriyor. Önemsiyor da Onun için kafada tutuyor. E sen de bunu önemse cennete gir kardeşim. Nasıl birileri bir imtihana girdiğinde kaç aldım diye soruyor. Yüz aldım diyor. Sorular nasıldı? Çok basitti ya diyor. Bu kadar basit soru sorulmaz ki insanın seviyesini düşürüyorlar diyor. Öbürüne soruyor. Ya ne kadar kazık sormuşlar diyor. On tanesine zor cevap verdim diyor. Geçemedim diyor. Kaldım diyor. E şimdi aynı sorulara birileri seviyemizi düşürüyorlar derken, aynı sorulara cevap veren birisi ne diyor? Fark ne? Birisi önemsemiş. Değil mi? Bu bana lazım demiş. Birisi de aynı, bundan önceki derslerimiz neydi? Çabuk unutuyorsunuz ha. Öyle. Kabirdep sorgu vardı. Evet. Bir tarafa soru sorulduğunda ne diyor? Birileri bir şey diyordu ama ben de diyordum diyor. Bak böyle olduğu zaman orada dil de dönmüyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Kur'an aynı zamanda öyle bir sebat kaynağıdır ki mesela sahabelerin Allah onlardan razı olsun. O günlerde biliyorsunuz mesela şöyle bir örnek verirsem daha iyi anlaşılır. Ömer radıyallahu anh diyor ki eğer şu içki diyor Medine'de değil de Mekke'de haram kılsa, kılınsaydı Ömer'in imanında dahil buna güç yetiştiremezdik diyor. Şimdi aşama aşama gelen bir vahiy var. Peyderpey gelen bir vahiy var. İnsanlara tevhid öğretisi girmeden、e, muamelatta İslam'da bir şey ne yapmıyor? Ağır geldiği dönemler var. Bu hepimizde dönem dönem bağlayan bir yer. Şimdi O zamanlarda mesela Yahudiler ha birer fitne atıyordu ortaya. İçki içip de ölen, mesela savaşlarda ölen veya normal ölen sahabeler hakkında ne dediler? Bakın sizinkiler hep haram yedi, haram üzerine öldürdüler, içki içtiler. Bu sefer sahabelerin kafasında ne oldu? Kalplerinde birçok şüpheler ulaşmaya. Allah Azze ve Celle onların bütün şüphelerine ne yaptı? Gider. İman üzerine ölen insanların o hüküm inmemişse onlarla mesul olmayacağını bildirdi. Veyahut değişik ahkam ayetleriyle ne yapmıştır? Kur'an her zaman şey, şüpheyi ne yapmış? Götürmüş. Veyahut başka bir yerden gelmişler. Toz, toprak olmuş şu cesetleri kim diriltecek? Kur'an cevap vermiş. Onları yoktan var eden tekrar diriltmeye kadir değil. Ortada ne şüphe, ne bir şey, hiçbir şey ne yapmamış? kalmamış. Veyahut şeytan birçok yerde şüphe atabilir. İbrahim aleyhisselam geliyor. Ya Rabbi şunları nasıl dirilteceksin? İnanmadın mı? İnandım ya Rabbi ama kalbim mutmain olsun. Allah Azze ve Celle ona dört hayvanı kendisine alıştırmasını sonra parça parça etmesini dağa çıkıp kendisine ne yapmasını çağırmasını istiyor. Ve hepsi havada kaş, köş, tüy, her neyse tırnak Havada birleşince inandım Ya Rabbi diyor. Allah Azze ve Celle Halilim diyor. Bunun gibi misalleri ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Okunan Kur'an insanı her zaman ne yapar? Hakka yönlendirir. Ama şuna da dikkat edin demeden geçmeyim. Ebu Davut'ta gelen rivayette ümmetimin münafıklarının çoğu kim? Kur'an hafızlarıdır diyor. Neyi neyi dedin? Alim mi dedin? Kur'an hafızları, Kur'an hafızlardır diyor. Yani hafızlıkla Kur'an okumayı birbirine ne yapmayın? Karıştırmayın. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mümini de, kafiri de, münafığı da ayırt etmek istiyorsanız yine ne yapacaksınız? Çünkü vasıflar en güzel şablonuyla nerede anlatılıyor? İnan Kur'an'da vahiyde. Yani kantar orada, ölçü orada. Ölçüsüz hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz eğer ölçüyü insanlara bırakırsanız insanlar ölçüyü nerede arar? Gücünde, kuvvetinde, parasında, malında, mevkisinde değil mi? Ama işi vahye bırakırsanız Allah Azze ve Celle kimseye ne yapmaz zulüm etmez. Evet ikinci şık Allah'ın şeriatına tutunup salih amel işleme. Evet. En önemli şıklardan birisi de bu. Allah Azze ve Celle kitabında Allah iman edenleri sağlam sözle hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında sapasağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır, Allah dilediğini yapar. Evet kardeşlerim eğer insan dünyadayken şeriata tutunur, salih amel işlerse bu her zaman insanı ne yapar? Sebata götürür, ayakları sağlam yere basar ve hiçbir zaman ne yapmaz kaymaz. Ama insan salih amel işlemezse, yani Allah Azze ve Celle şuradaki duvarda kardeşimizin yazıp astığı hatırlattığı ayette geldiği gibi, ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde benim ululamalar için yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bizim yaratılış gayemiz kulluksa ki öyledir. İbadetse öyledir. Öyleyse bizden sudur eden bir söz, bir düşünce, bir bakış, yeme içme dahi nedir? İbadetten ve kulluktan. İşte bunun geçerli olabilmesi, sevap getirebilmesi, ahirette bizi kurtarabilmesi için Allah'ın razı olduğu şekilde yapmak gerekir. Aynen hadis-i şerifte geldiği gibi sizin eşinizden Yapmış olduğunuz cinsi münasebet dahi ibadetten ve kulluktan diyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Mesul'u yani başka bir misal yok muydu? Yani başka bir misal olmaz mı? Siz diyor bunu haram yoldan giderseniz bu bir zina Allah'ın yasakları değil mi diyor? Yani sizin eşinizin ağzına verdiği lokma dahi ibadetten ve kulluktan. Öyleyse salih amel işleyeceğiz ki dinde sebat sahibi olalım. Bakın mesela bununla alakalı da en güzel vereceğimiz örneklerden birisi Bakara suresinde tağuttan cağut kıssasıdır, değil mi? O kıssanın en son merhalesinden alalım. Geçen hafta da örnek verdik. Kana kana nehirden geçerken su içmeyin. Sadece bir yudum veya bir avuç su içebilirsiniz diyor Allah, değil mi Hazreti Celle? Oradan geçerken bu emri önemsemiyen ya kana kana istersek ne olur diyen. Karşıya geçince kafirler toplulukunu görünce kalplerine korku giriyor ve tabanları ne yapıyor? Yağlıyorlar. Yani nize az topluluklar var, koca koca topluluklara ne yapıyor? Perişan ediyor. Kim? Bütün emirlere uyan salihamel işleyen insanlar. Allah'ın vaadinin hak olduğuna inanan teslim olan insanlardır. Ki la ilahi illallah'nın bir maddesinde Olmazsa olmaz da nedir? Yakinen yani şerksiz, şüphesiz ne yapma? Tasdiklemedir. Eğer bu yoksa bu yokluğu yapan etkenler nedir? Buna bir bakmak lazım. Eğer kişi salih amel işlemiyorsa, ameline bir şeyler bulaştırmışsa o insanın gidişatı, yaşantısı, ameli her şeyi ne yapar? Bozulur. Mesela Ali sallallahu aleyhi ve sallam küçük şirkten bahsederken sahabesine hatırlıyor musunuz hadis şerifi? Biz diyor detçaldan konuşuyordukdur. Allah resulü Ali sallallahu aleyhi ve sallam üzerimize geldi. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Verey Allah resulü. Detçal ta Nuh aleyhisselamın kavminin sakındırdığı bir fitnedir. Bu diyor küçük şirk yani riyah saplı şirk dediğimiz. Gizli şirk veya riya nedir bilir misiniz? Sahabe bakıyor ilk defa duyduğu bir kelime. Yani şirkin büyüğünü duymuşlar. Allah'a eş koşma ama küçüğünü ne yapmamışlar o güne kadar? Duyamamışlar, duymamışlar, bilmiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onlara bir örnekle bunu söylüyor. Biriniz namaz kılsa, namazını kılarken birisinin de kendini izlediğini görse, sırf o beğensin diye namazını güzelleştirirse bak amel ediyor, ama amel salih değil. Sırf karşıdaki ne güzel kılıyor, ne kadar güzel namaz kılıyor desin diye namazını güzelleştirirse bu nedir? Riyadır. İşte küçük şeytendir. Allah bizleri mağfiret etsin. Demek ki yapacağımız bütün ibadetler sırf Allah Azze ve Celleyi ne yapma razı etmek için olacak. Eğer bu yoksa salih amel yoksa O insan zaten işlemiş olduğu amellerden fitnenin ta ne yapacaktır? İçine göbeğine düşecektir, amel edecektir, ilim edecektir, infak edecektir, cihada gidecektir. Ama gelen hadis şerifte olduğu gibi size sizden diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Kim buna? Alim, zengin ve şehit. Bu üç. Güzel şey, Müslümanların hepsinin yanıp tutuştukları değil mi? Allah Azze ve Celle alimi çağıracaktır. Sana hıfs verdim, akıl verdim. Yani bu kadar güzellik anlayış verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi senin uğuruma ilim ettim, öğrendim ve insanlara bunu anlattım. Sen yalan söyledin. Şahit olan melekler yalan söyledin diyecekler. Sen desin nerediye? Yaptın ve dediler de. Zengin olana sana bu kadar mal, mülk verdim. Ne yaptın? Hem yedim hem de senin uğruna infak ettim dediğinde Allah Azze ve Celle ona da sen yalan söyledin. Sen desinler diye verdin ve dediler de diyecek diyorum. Şehit olana sana güç, kuvvet verdim. Ne yaptın? Senin uğruna mücadele ettim ve en son parça parça öldüm dediğinde Allah Azze ve Celle sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler de diyecektir. Demek ki kardeşlerim bir söz, bir düşünce, bir amel, bir infak bu Allah rızası için, sırf onun rızası için olmadığı müddetce sana hiçbir faydası olmadığı gibi senin sebat etmenede nedir? Mâni. Bakın şimdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın iaşesini verdiği adam kendi kızına peygamber aleyhisselamın pak zevcesine ne yapmıştır? İftira, İftira atmıştır. Bunun haberini alan Ebu Bekir ne yapmış? Bir daha buna ne yapmayacağım? Yardım etmeyeceğim. İnfakta bulunmayacağım. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ki ayet değiniyor buna binae Ebu Bekir'i çağırıyor, soruyor. Bu adama neden iyilik yapıyordun, yardım ediyordun Allah için. O zaman niye kestin? Ebu Bekir tekrar ne yapıyor? Vermeye başlıyor. Onun için bize imanda örnekli kimdir? Sahabelerdir. Allah onlardan daha az olsun. Onlar gibi amel etmek zorundayız. Yani. Biz birine iyilik yaptığımız zaman o bize bir kemlik yaptığında ağzımızdan çıkan ne? Ben ona onu yaptım da bu da bana bunu yaptı. O zaman sen iyilik görmek için iyilik yapmışsın. Kötülük gördüğünde iyiliklerini sayıp döküyorsan o zaman amelini ne yapıyorsun? Boşa çıkartıyorsun. Şeytanın da istediği neydir? Budur. Allah bizlere hayır versin. Üç Peygamber kıssalarını düşünüp örnek almada ve onları incelemede, onların başına geleni tefekkür etmede sebat sebeplerinden bir tanesidir. Evet kardeşlerim, biliyorsunuz peygamberler de bizim gibi nedir? Kuldur ve aynı zamanda Resuldur. Onlar da gerek korkuyla, gerek açlıkla, gerek hastalıkla, gerek ölümle, Çok değişik şekilde, malla, mülkte hepsi ayrı ayrı ne olmuştur? İmtihana tabi tutulmuşlardır. Hepsi de imtihanı kazanmış mı? Kazanmış. Başlarına o kadar büyük belalar, musibetler gelmiş ki bunun neticesinde dayanmışlar mı? Allah'a tevekkül etmişler mi? Bize örnek olmuşlar mı? Öyleyse peygamber kıssalarından haberdar olarak İmanımıza ne yapacağız? Güçlendireceğiz. Ama bakın ne hikmetse hem de İslam'ın neşriyat da dini küssaların, Peygamber küssalarının adı ne kitap olarak? Ha? Dini hikaye. Ne kadar aci bir durum değil?、Mi? Yani çocuğumuza bir kitapçıdan dini neşriyat satan bir yere gidip. Peygamber kışlası, Kuranda geçen ayetler diye bir kitap alamıyorsunuz. Ne diye alıp getiriyorsunuz?、Evet. Ha? Dinin hikayeler. Ya dinin hikayesi olur mu ya? Hikaye sensin sensin. Senin hayatın hikaye olmuş haberin yok. Daha bir de alırken soruyor. Atacıbelerle diyorum ya. 23 seneli kitapsızlık yaptığım için. Hocam diyor. Bu Çocuğunun seviyesini aşmasın. Ya İmam Bukhari dört yaşında afuz olmuş da, o kadar meseleyi kafasında tutmuş. Hala ismi anıldığında biz dua ediyoruz. Ona ağır gelmemiş de. Senin çocuğun ama ağır gelecek. Senin çocuğunu gitar dersine gönderiyorsun, bale dersine gönderiyorsun, futbola gönderiyorsun, judoya gönderiyorsun, karateye de gönderiyorsun. Ee? Kur'an ezberlesin. Yarın o çocuk sağa sola sokağa çıktığı zaman sen ona dinle nasıl öğreteceksin? Evinde öğretmediğin, vermediğin bir şeyle sen başka bir yerden mi bekleyeceksin bunu? Yani anne babanın da hayatı hikaye olmuş. Kur'an kıssaları hiçbir zaman hikaye değildir. Çünkü hikaye aslı olmayan birçok meselenin kurgularıyla bir şeylerde ne yapabilir? Anlatılabilir. Bakın Kur'an'da ve Sünnet'te yalancılık nedir? İnsanın neyini bozar, güven esasını götürür, yani birçok şeyini alır götürür. Şahitliği bile alınmaz, değil mi? Hikayede nasıl anlatırlar? Yalan söyledikçe burnu uzayan bir ne ne baba nasıl biliyor? Anladın <gülüyor> mı? Öyle anlatılıyor. Yani bir hikayelerle burnu uzayan bir Pinokio mu diyorlar veya kukla? Kukla kelimesine düşünüyordum. Bununla anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki Kuranda bütün kısalar nedir? Mevcuttur. Bugün Darwin teorisi diye bir şey atmışlar. Onunla milleti meşgul ediyorlar. İşte insanlar maymundan geliyordu, şöyleydi, böyleydi falan. Birileri reddiye yazıyor falan. Ama işin aslına bakın ilk yazan bu meseleyi atan Yahudi'ye o günkü Yahudiler toplanıp gidiyor. Üstad ya sen böyle bir şey atıyorsun ortaya ama hakikaten diyor biz maymundan mı geliyoruz? Diyor ki çok iyi bildiğiniz bir şey varsa Kur'an'ın karşısında alternatif getirin onu yayalım diyor. Ben maymundan geldiğimizi söylemiyorum ki de ama diyor bunların diyor getirdiği vahiye Çünkü insanlık tarihinin öğrenileceği yer neresidir? Kur'an'dır. Kur'an bize Adem'in topraktan yaratıldığını, havanın mutezile kabul etmese de el kemiğinden olduğunu ve daha sonra Allah'ın sebeplerle ne yapmıştır? Yarattığını bize bildirmiştir. Kur'an tarihi belli. Yok cilalı taş devri, yok bilmem ne devri, yok molos taş, yok bilmem ne taş devri diye bir olan yok kardeşler. Bunların savsatasından başka bir halt diyor. E bir Müslüman Kur'an'ını okumazsa, Kur'an'ın tarihinden, Kur'an'ın anlattığından, Adem'le İblis'in kıssasından habersiz, yok yamalıkla elbiseler gibi, ayılar gibi, hayvanlar gibi çıplaklar giyilmeye, bilmem neye alıştırılırsa, ah böyle yozlaşmış, dünyaya dönen, din dar, yani kalbe hapsulan, dışarıya karışmayan. Kainatı Allah yaratacak, nizamı koymayacak. Nizamı bilmem ne koyacak. Bu tip şeyleri insanlara ne yaparlar? Yuttururlar. Ama Kur'an kıssalarına baktığımızda ve bu kıssaları hayatıyla insanlara öğreten peygamberlerin kıssalarına baktığımızda bir Müslüman çok rahatlıkla ayakta ne yapar? Durur, hidayet bulur. Bak Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına. 950 sene davet etti. Kaç kişi inandı? İsterse kimse inanmasın. Davet var mı? Var. Ve o insanlıkta inanmayanlar Allah'ın gönderdiği belayla musubetten yerden gökten inen sularlan helak oldu mu? Kurtulan kim? O 950 sene de kulak veren kaç kişi ise o. Hatta biz biz demeyim. Allah kendisinden razı olsun, İmam Mali'ye sünnetin konumunu sorduklarında ne demiştir? Sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen oturur, inen boğulur demiştir. Evet, peygamber kıssaları bize birçok şeyi anlattığı gibi aynı zamanda da ne yapar? Sebat etmemizi sağlar. Mesela bir örnek vereyim, Ahmet'in sünnetinde gelen. Hepinizin ezbere bildiği rivayetlerden de ben sadece hatırlatacağım. Ömrü boyuca kölelik yapmış ve kölelikte ölen bir kul Allah hesabat çekiyor. Azze ve celle. Ey kulum, sana ömür verdim. Ne yaptın? O kul der ki diyor, Efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk edemedim. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'ı köleliğinin en şiddetli halinde onun gözünün önüne getirir diyor. Senin imtihanın zordu onun kimi? O kekeleyerek der ki diyor onun ki Yusuf o halinde bile asla bana isyan etmedi. Asla ibadetinden geri kalmadı. Bak mazeret de geçerli değilmiş. Yani bu kıssalar senin dünyadayken sebat etmeni sağladığı gibi Ahirete de sağlam bakmana sebep kılıyor. Başka, devam ediyor hadis-i şerif. Ömrü boyunca hastalıklı bir ömür geçirmiş bir insanı Allah hesaba çekiyor. Sana diyor bu kadar ömür verdim ne yaptın? Ya Rabbi taş düşse başıma düştü. Hastalıktan birçok başıma gelen bela musibetten sana gereği gibi kulluk yapamadım. Allah Azze ve Celle... Eyüp Aleyhisselam'ı hastalığının en şiddetli halinde onun gözünün önüne getirir diyor ve sorar. Senin kimi ağrıdı? Onun kimi? O kul kekeleyerek yutkunarak onunki daha ağırdı der diyor. Ve Allah Azze ve Celle der ki Eyüp o halinde bile bir gün isyan etmedi. Bugün bir arkadaşa nasılsın demeye bile insan korkuyor. Aynı koca karlar gibi başlıyor. Ora mı ağrıyor? Bora mı ağrıyor? Şura mı ağrıyor? Sanki Acilde doktorsun, yedi yirmi dört çalışan, hemen onun derdine derman olaylar.、Yani. Bir hamd etme yok. Karşıdakinden Allah şifa versin, dua etme şeyi yok. Bir serzemiş, herkeste ne var? Eyüp Aleyhisselam ta diline kurt düşene kadar ne yapmıyor? Gıkkını çıkarmıyor. Yine Allah Azze ve Celle dünyadayken bol mal verdiği, mülk verdiği kulunu hesaba çekiyor. Ne yaptın? Ömür verdim, mal verdim. Ya Rabbi bu kadar mal verdin ki onları işte hesaplamaktan, onları beklemekten sana gereği gibi kulluk ne yapamadım? Yapamadım. Kimi getiriyor önüne? Süleyman, Süleyman Aleyhisselam'a verdiği bütün malla, ihtişamla önüne getirdiğinde sana verdiğim mücçok ona verdiğim mücidir. O adam yutunarak diyor ki ona. Süleyman o halinde bile ibadetinden bana bir ne olsun ne yapmadı? Geri durmadı. Ki ayeti kerimede bakıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Neml suresinde. İkindi namazını sırf doğru atlarını、e, severken biraz geciktiriyor. Gelen hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam ne diyor? Akşama kadar onların hepsini Allah'a kurban etti diyor. Onlar beni namazdan alıkoydu diyor. Onun için peygamber kıssaları dediğimizde bunu da ne yapacağız? Kulağımıza küpe yapacağız. E şimdi vahiyde bunları okuyan bir insan,、e, ayağı kolay kolay kayar mı?、He? İsyan eder mi? Başına bir bela musibet geldiğinde al beni canımı Allah'ım şöyle böyle diye isyanlara gider mi? Veya Allah'ın verdiği kaderi kötüler mi? Yani bir depremde şunda bunda isyanlara veya Allah'a karşı sırk dönmelere gider mi? Gitmez. Neden gitmez? Çünkü Peygamber kısalarına baktığında insanlara gönderilen bela ve musibetlerin en şiddetlisı Peygamberlerdir. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve selam bir sözünde ne diyor? Erda? Allah sevdiği kulu ne yapar? Ve ona türlü türlü bela ve musibetler gönderir. En büyük bela ve musibetler peygamberlere, sıddıklara, alimlere, şehitlere sırasıyla ne yapar? Gider. Çünkü müminin gerek malında, gerek nefsinde, gerek eşinde ve çocuklarında kıyamete kadar bela ve musibet ne yapmaz? Eksik olmaz. Allah'ın verdiği bir şeydir bu kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Anlaşıldıysa bunu da geçelim. Çünkü bu kıssalar müminlerin kalplerini sağlamlaştıran, perçinleştiren, fireyi önleyen nedir? Kıssalardır ama hikaye olarak değil. Kıssa olarak gidip vahiyden okursak. Şimdi hepiniz kendinize göre bir ödev yapın kafanızda. Ben bugün buradan çıktıktan sonra ilk şu peygamberden başlayacağım, şu kıssaları öğreneceğim diye kendinize ödev verin. ben vermiyorum haki. Siz kendi kendinize ödev verin ve bu ödevi de kendinize verin.、Evet. Sebatı sağlayan etkenlerden bir tanesi de duadır kardeşlerim. Çünkü ayeti kerimede de geldiği gibi Allah Azze ve Celle benden isteyin, benden diyor. Kim benden istemezse hor ve hakir olarak onu ne yaparım? Cehenneme gönderirim. Allah'tan ümidi kim keser? Ancak kafirler keser. Kim Allah'a sırt döner? İsyan eden, günah içinde olan insanlar. Duayı ancak tevhid ehli eder. Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi ben diyor dua ettiğimde dua kabul olur mu olmaz mı bunun tasasını çekmiyorum diyor. Çünkü diyor birine dua etme iştiyakı verilmişse onunla beraber kabulü de verilmiştir. Ne kadar amer, o kadar dua etme ihtiyacı. Ve dua tevhidin nedir özüdür temeli dir kardeşlerim, aslıdır, mayasıdır. Öyleyse dua aynı zamanda nedir? Sebat etkenlerinden bir tanesidir ki birçok dua ile alakalı、e, ayetlere baktığımızda Allah Azze ve Celle bizim gereği gibi. Hakkıyla nasıl dua edeceğimizi kitabında ne yapmıştır bildirmiştir. Baktığımızda mesela bir tane Rabbımız bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi ne yapma saptırma veya hutt başka bir yerde Adem oğulların kalplerinin hepsi Rahman'ın parnakları arasındadır hadis şerifte geldiği gibi. Ya Rabbi benim kalbimi de İslam'da ne yap? Sabit kıl, ayaklarımı İslam'da sabit kıl diye ne yapılmıştır? Dua faslı vardır ki, dua Allah Azze ve Celle ile kulun direkt irtibatıdır. Ve、e, öyle bir haldir ki, mesela Buhar'da gelen rivayette, ey Muaz sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun, onları Allah'ın birliğine davet et hadisinin son tarafına baktığımız zaman, Mazlumun ağından sakındır. Çünkü onunla Allah arasında perde yokturdur. Kafir bile olsa, Ya Rab, Ya Rab dedimi gök kubbe titrer ve Allah ona ne yapıyor? İcabeti derci. Neden icabet eder? Kafir bile olsa. Çünkü bütün benliği ile Rabbine dönmüş, onun gösterece, verece her hayra nedir, muhtaç olduğunu ne yapıyor? acizliğini itiraf ediyor ve Allah'tan'a ne yapıyor? icabet ediyor. Öyleyse duaımızda Allah Hazreti ve Celleye ne yapacağız? Tam döneceğiz. Dilimiz, kalbimiz, bütün bedenimiz, ruhumuz ne yapacak? O dua ile bütünleşecek. Dil başka, kalp başka. Yani mesela bir adam sohbete geliyor, beden bir yerde, kafa bir tarafta. Bunun o insana bir faydası var mı? Yok. Duaında faydası yok. Yani ruh hem bedenen insan orada değilse alacağış bir şey nedir? Yok. Bir gün Hasan ocağından teraviy kıldık, camiyi kapadıp çıkacağız. Her akşam kadınların bölümüne de bakar giderdik. Hiç olmaz mı? Hasan ocağı geldi, ya dedi, vallahi ortum yukarıda bir karaltı var, inmi cini bir gel bir beraber baha. Gittik tam köşede, baktık bir karaltı, ışığı yaktık, kocacarların birisi yatmış kalmış. Biz önce öldüğü zannettik. Şöyle bir dokandık, teyzeydik, kafayı bir kaldırdık. Namaz bitti mi diyor. Karı bir dalmış hesaba. Yani millet gidiyor, daha hala e, orada. E şimdi bunun namazı namaz mı? Veyahut birileri elini açıyor, dua ediyor da ediyor. Dili başka, kalbi başka. E bunun duası. Veyahut hadis-i şerifle bakalım. 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私 n ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた n に、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのたいに、私たちのために、私たちのたあに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私た Onun dışında yine sebat etkenlerinden birisi Allah'ı zikretmektir. Şimdi şurada konuşurken, muhabbet ederken kim kimi seviyorsa, işte bir lider olabilir, bir hocası olabilir, bir abisi olabilir, babası olabilir veyahut hacca gittiklerinde insanlar belli bir yere geldiğinde soylarıyla, soplarıyla övünürlerdi, bağıra bağıra ne yaparlardı? Soylarını söylerlerdi. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetler ne dediler? Ne dedi? Sadece Allah'ın ismi anılacak. O zikredilecek. Soyla, soplan, ölme artık ne yaptı? Bitti. Kim kimi seviyorsa onun ismi anıldığında gözleri ışıldar, kalbi genişler, rahatlar. Şimdi bizi yaratan kim? Rüzgün veren, yaşatan, terbiye eden, bunca nimeti veren kim? Allah Azze ve Celle anıldığında kalpler ne olur? Huzur bulur. Onun dışında her şey batıldır kardeşlerim. Öyleyse Allah'ı çok çok zikreder. Hatta hadis-i şerifte iki Müslüman veya bir topluluk bir araya gelir Allah'ın adını anmadan Allah'ı zikretmeden ayrılırlarsa ne diyor hadis-i şerif? Aynı bir merkebin leşine toplanıp onun etini yiyip de ayrılar gibidir diyor. Bakın Bir araya gelip güya oturmaya kalkmaya gelen giden insanların konuştukları hep boşla kırtd. Olan şu maç ne oldu, şöyle oldu, şu araba kaçtıra, şu ev fiyatları ne oldu, dolar, yılan, o ölü önceler oldu. Bunu sayan adamlar nefs yerin altında duruyor zaten. Allah'ı zikleden insanlara bak. Musa Aleyhisselamı Firavuna gönderirken Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselam iyi beni gönderdin, ben bu insanların içinde en şeyim demedi. Kardeşim Harun'u bana ne yaptı? Yardımcı. Yardımcı kıl. Seni çok çok analım, çok çok zikredelim diye ne yaptı? Dua istedi. Öyleyse Allah'ı zikredelim, Allah'ı zikreden insanlarla beraber olalım ki ne yapalım? Kalbimiz ferahlasın, rahatlasın. Cennete giden bu yolda, nurlu yolda kimse bizim ayağımızı ne yapamasın, kaytaramasın. Öyleyse hiçbir makam, mevki, kadın, birçok fitne、e, insanları bu yoldan alıkoyduğu gibi Allah'ı zikreden insanı bu yoldan hiçbir şey ne yapamaz, alıkoyamaz. Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını düzgün okudunuz mu? Yusuf Aleyhisselam Allah'ı zikreden İhlaslı bir kul olması hasebiyle o iftiradan da Allah onu ne yaptı? Korutu, kurtardı. Öyleyse ihlaslı olalım. Yani hadis-i şerifte geldiği gibi kim Allah'ın hakkını korursa Allah da onun hakkını her yerde korur, gözetir. Buna dikkat edelim kardeşlerim.、Evet. Yine Müslüman'ın Doğru yolda olmaya yürümeye gayret etmesi gerekir. Geçenlerde rivayetlerden zikrettiğim rivayetlerden bir tanesinde teneke kalplerden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Bu münafıklarla alakalı bir sohbettiydi veya ara ara dönem dönem bazı sohbetlerin içinde de zikrettim. İmam Taberi Bakara söresinin münafıklarla alakalı o. 20 küsürden 23üncü ayet civarında bir yerde zikrediyor. Neydi tenekekat? Müminin kalbi, münafığın kalbi, kafirin kalbi bir de tenekekat diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor. Müminin ki belli, nur dolu, münafığın ki belli, ters dönmüş, kafirin ki belli, kapkara. Ama bir de tenekekat diye bahsediyor. Neydi? Abdülmecit yok değil mi bugün? Evet, o merak etmişti, ona şarkını yapmıştım. Yerinde de söylemiştim, ama dedim ki bunu sana yeriyle yazar getiririm. Fakat sana sorarım, bilemezsen. Evet. Nasıl diyor?、E, o diyor, bezelye gibi, yani fasulye gibi şeyler suyu gördüğünde deneye duruyorsa iyiliği gördüğünde oraya meyveden kalkıyor. Nasıl diyor bir yaraya diyor irin kabuklu bağlayıp da çoğalıyorsa kötülüğü görende hiç düşünmeden dönen kalp diyor. İşte bu teneke kalptir diyor. Kardeşler bu kalbin acile neye ihtiyacı var? Tedaviye ihtiyacı var. İyiliği gördüğünde hemen meyledip kötülüğü gördüğünde de böyle ediyorsa o insanın sebatı mümkün değildir. Öyle mi? Mesela hiçbir gölgenin olmadığı o yedi sınıf insan var. Arşın gölgesinde gölgelenecek. Bunlardan bir tanesi aynı Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı. Dünyalık güzel bir kadın kendisine davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diye ona icabet etmiyor. Bakın var. Örnek var. Ve arşın altında hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde gölgelenme var. Buyur analet. Allah bizlere hayır versin. Müslüman doğru yolda sebat edecek. Doğru yolda sabit kalacak ki zaten okumuş olduğumuz、e, namazda bir sure var. Her rekatta okumamız gereken. Neydi? Nasıl bitiyor? Bir de onun bir dua faslı var. Baş tarafı tamam kolum bana hamd etti. İnginlüğün sahibi oldu. Artık işte benden ne istersen diye bir bölümü var. Ne istiyorsun? İstemeyi de öğretiyor. Yani sadece orada terennüm etme, kelimeleri arka arkaya dizip de okuma değil kardeşler. Oradaki okuduğunuz sureyle, yaptığınız duayla, o amin sözüyle mühürlediğiniz yere ne yapacaksınız? Sadık kalacaksınız. Allah'ım sıratı müstakimden beni ayırma. Dalalete düşen, gazaba uğrayanların yoluna değil diyor ve amin doğrudur diyorsan, Öyleyse bunu hayatında da ne yapacaksın sözde, amelde, her şeyde bunu hayatına geçirmek zorundasın. Yoksa bu senin sebatını ne yapar? Bozar. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın kardeşlerim. Terbiye. Biliyorsunuz Ali sallallahu aleyhi ve selamın ahlakı neydi? Kur'an. Kur'an'dan başladık, devam ediyoruz. Kuran'ın verdiği terbiyeyi kim verebilir?、Ha? Ana baba ne kadar terbiye verirse versin, Kuran'ın verdiği terbiyeyi kimse ne yapamaz veremez. Öyleyse terbiye de sebatın kaynaklarından nedir bilidir. Ölçümüz her zaman ahlakta da ilimde de her türlü muamelede de vahiy olacak kardeşlerim. Nefsani hareket ederek. terbiye sistemini kafamıza göre ne yapmayacağız? Geliştirmeyeceğiz. Geliştirirsek, çocuk daha ufak ya, büyüsün de namaz kılsın. Büyüsün sen, bırak namazı, lafını dinlemez ya. Dinler mi? Dinlemez. Ama vahiy ne diyor? Yedi yaşındayken bebeğe namazı ne yap? Emret. Terbiyenin birçok aşaması var kardeşlerim. İmani, ilmi, fıtratı, E, fitriy yönleri vardır ki bunların hepsinin sebat faktöründe etkenleri önemli şeyleri vardır. Bunların tek tek ele alınması gerekir. Mesela kısaca bu saat ne çabuk işliyor ya. Kucumur ya dahi söyleyeceğim de söyleyeyim. Şimdi düşünün imanı bir terbiyeyi ele alın. Bir insanın kalbinde merhamet var, Allah korkusu var, hoşgörü var. Paylaşım var. Bunlar imanlar elde edilen şeyler. E bunlar yoksa insanda bir insanlık kalıyor mu? Hadis-i şerifte geldiği gibi aleyhissalatü vesselamın ne diyor? Bir insanın diyor boynundan İslam bağı çıkartılmadan önce fıtri olarak ilk çıkartılan nedir? Merhamet duygusudur diyor. Onda diyor merhamet kalktı mı İslam bağı, iman bağı da ne yapar? Çıkarılır diyor. Ve merhametin Hiçbir şeyini ne yapamazsınız? Göremezsiniz diyor. Demek ki terbiye dediğinde kalbe hükmedecek. İşlediği bir yanlışta vicdanı dediğimiz yani imanı dediğimiz şey ne yapacak? Rahatsız olacak. Bu ancak imanı bir terbiye eğlendirir. Eğer aile çocuğuna imanı bir terbiye vermişse o çocuk yanlışta pişmanlık duyan İyilik yaptığında sevinen bir kalbine ne yapacak? Devam edicek. Fıtratını ne yapmayacaksın? O çocuğun bozmayacaksın. Korkacak ama Allah'tan korkacak. Onun dışında hiçbir şeyden ne yapmayacak, korkmayacak. Bakın çocuklarımızı eğer fıtratını bozmayın, ne karanlıktan, ne yalnızlıktan, ne bir şey, hiçbir şeyden korkmaz. Vay cin geliyor. Yok şeytan geliyor. Aman İngiliz geliyor. Yok Fransızı geliyor. Yok karanlığa çıkma. Yok köpek geliyor. Bir bakıyorum bebek hiç korkmazken pısırık olup çıkıyor. Onu bozan sensin. Gerçek korkuyu çocuğuna vermiyorsun. Onun dışında her türlü korkuyu ne yapıyorsun? Pompalıyorsun. Bak birisi Rahmani, birisi şeytani. Rahmani olarak öğretmediğin her şeyi şeytani olarak çocuğunu öğreten, sıtratını bozan sensin. Öyleyse terbiye dediğimizde demek ki bir imani terbiye bu da ancak nedir vahiy terbiyedir. Bunda da en güzel öğreti şekli nedir? Nerede? Örnek olacaksın örnek örnek. Bir çocuğa en güzel terbiye önünde örnek olacaksın. Örneklik nedir? En güzel verilen terbiyedir. Örnek olamamışsa işte yanlış yapıp alım yapma kızım etme çocuk düşünüyor şimdi e bana yapma diyor ama o yapıyor şimdi doğru hangisi diyor çocuk ne yapıyor çocuk kafasından sorguluyor büyüyünce ne oluyor yanlışa talip oluyor doğruya talip olmuyor başka ilmi bir terbiye bu da nedir? Sahih delil üzerinde durma. Bu da onu taklitten kurtarır. Boş, fasit şeylerle uğraşmaktan ne yapar? Alık koyar. Vahyin kaynağıyla, delil sormayla ufacıktan çocuğu yetiştirirsen kim onun kalbini çelebilir? Kim ayağını kaydırabilir?、He? Bakın Amerikalı bir、e, savaş pilotu Adana İncirlik üstünde görev yaparken Adanalı kardeşler bunun hidayetine sebep oluyor. Yıllar önce bu incirli kavay üstünün önüne çadır kurmuşlar falan protoz diyorlar. Tabi bundan 20 sene önce falan. Musab diye bir kardeşimiz Allah razı olsun.、E, kitap ve sünnete dönmüş adam. Sonra Adana'dan bir Müslüman bayandan evlenmiş, adını Muhammed Aliye çevirmiş. Ülkesine gidecek adamı bize vermemişler. Başına o olmadık şeyler gelmiş. Adam askerlik boyunca da hiç izin kullanmamış. İzinini niye yapmışlar falan? Bir gün önce bir numaralı adamken, bir gün sonra beş para etmeye bir pula döndürmüşler kendi ırkları. Neyse, bu vize falan alamamış. Ankara'ya gelmiş, uğraştırıyorlar. Burada Hacı Bayram'da o gün de <gülüyor> Cuma mıydı? Neydi? Neydi? Geçmiş zaman halde. Hanımı peçeli、e, namaza gidecek, kadını bırakacak bir yer bulamıyor. Bizim de hanımlar o gün dükkandaymış. Peçeli görünce bizimkilere bakıp beraber cumaya gittik bu adamlar. Şimdi cumadan geldik. Bizim dükkana da sofi biri geldi işte o dönüşte. Adama bir şeyler anlatıyorum. Adam odunum da odunum diyor. Böyle bir tartışma ortamı vardı münazara. Şimdi bu kalktı medali, o Muhammed Ali dediğim arkadaş yeni imal etmiş. Yeni bak bir aylık şeyi var. Ee, kitap ve sünnetten, Hristiyanlıktan İslam'a giriş var. Ama İslam'a giriş de direkt delillerle. Ve bu bir ay içinde neredeyse Bukhar'nın birçok yerini ezberlemiş. Yani o kadar canlan başına namazı kitap sünnette nasıl geldiği ise öyle kılıyor. Şok olursunuz yani. Birçok meseleyi öğretmiş. Hem de o kadar aç ki. Şimdi ben adamı anlatıyorum anlatıyorum. Anlamadı. Bana böyle etti. Sen dur şakit. Kalktı adamı aldı. İnanıyorum inanmıyorum dedi. Aynen böyle. Dur ya ne yapıyorsun? Ya diyor kitapla sünnetten amel etmiyorsa bunun harcı bu diyor. Ömer ne yapmış diyor. Ne yapmış dedim. Doğru ya anlatmış anlatmış anlamayanı dövmüş ya öyle değil ödedim ya <gülüyor> ben sana anlatayım dedim adama dediği şu cümle çok önemliydi <gülüyor> kitap sünnet peygamber sahabe başka ne ihtiyacın varsin yetmiyor mu da başka yere gidiyorsunuz kime gidersen git buraya muhtaç yani Delil mi örnek mi olacak? Peygamberden örnek alacak. Sen peygamberi alsana. O alimle peygamberi öğren. Ama peygamberi devre çıkartıp da peygamberi yerine alimini geçirme dedi. Allah kendisinden razı olsun. Bir aylık kitap ve sünnet yani sırf delillerle、e, dini terbiye alan bir adamın geldiği aşama bu. Biz de terbiyemizi böyle alırsak. Amel ettikten sonra delil, arama, ihtiyacı hissetmediğimiz gibi ya bizim amelimiz sahih mi, doğru mu, kabul mu oluyor, olmuyor mu tasasını ne yapmayız? Çekmeyiz. Öyleyse sebat, dinde sebatlı, hayatta istikametli olmak istiyorsak ilmi bir terbiyeye de neyimiz var? İhtiyacımız var. Vakit doldu inşallah haftaya buradan devam ederiz. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasib etsin hakkı hak bilip hakkı tabi olan batıl da batıl bilip ondan uzak kalan sami kullardan evetsin kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın Subhanike Allahum ve bihamdike işiden la ilahe illa inta スタートです。<音楽>